bu sırada bazılarının yanında bir, bazılarınkinde üç kişi, diğer bazılarının yanındaysa büyük bir kalabalık bulunduğunu gördüm. Kimisinin yanında da bir tek kişi bile yoktu. Bunun üzerine katade, içinizde aklı başında bir kişi yok mudur? Hud, 11 suresi 78, mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Hazreti Peygamber devamla şunları söylediler. İmran oğlu Musa önümden İsrailoğullarından meydana gelen büyük bir cemaatla geçti.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 Hazreti Peygamber bu kez ben sizlerin cennet halkının üçte birini oluşturmanızı umarım, buyurdular. Biz yine tekbir getirdik. Nihayet Hazreti Peygamber cennet ehlinin yarısını oluşturmanızı umarım, dediler. Biz bir kez daha tekbir getirdik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber birçoğu da sonrakilerden, Muhammed ümmetinden dir, vaka, 56 suresi 40 ayeti kerimesini okudular. Bundan sonra biz kendi aramızda bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuştuk ve sonunda bunların İslam'da doğup da Allah'a şirk koşmaksızın ölen kimseler olduğuna karar verdik, bunu kendisine söylediğimizde Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, hayır, iş sizin dediğiniz gibi değildir, bunlar şifa için dağlama yapmayan, muska yazmayan ve uğursuzluğa inanmayan kişilerdir.